gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan res u n a n uygar özesmi sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızda ı iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız bu Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Doğa Derneği'nin örgütlediği Burdur Gölü'ne sadakat yürüyüşüne Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa hakları savunucuları katıldı. Göl Yoksa Burdur'da Yok kampanyası için kent merkezinde bir araya gelen halk meydanda oluşturdukları koreografi ile Borçay, Ulu Pınar, Bayındır, Kurna, Çerçin, Keçi Borlu derelerinin eskiden olduğu gibi Burdur Gölü'ne aktığını simgeleyen bir mizansen gerçekleştirdi. Bu altı dere günümüzde kurumaya yüz tutan Burdur Gölü'ne artık akmıyor. Koreografinin yanında açılan ve önünde barajlardan göle su bırakılsın pankartı bulunan s t a n d d a Burdur halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Burdur Gölü'nün son durumunu aktaran Doğa Derneği Gönülleri 1 9 7 0 t e göle 243 hektometre küp su giderken 2000'de bunun sadece 34 hektometre küpe yani neredeyse onda birine düştüğünü aktardı. 2009 yılında Karaçal Barajı'nın su tutmasıyla birlikte göle su girişi yok denecek kadar azaltıldı. Bu durum gölün üçte birlik bölümünün kurumasına ve buna bağlı göldeki tuzluk oranında artışa sebep oldu. Yeraltı sularının aşırı derecede sondajlarla çekilmesinin de göldeki su seviyesinin düşüşünde önemli bir etken olduğu belirtiliyor. Burdur Gölü, dünyada nesli tehlike altındaki dik kuyruk ördeklerinin kışın neredeyse bütün dünya popülasyonunu barındıran yer... Ve bu türün n e s i n i n tükenmemesi için en gerekli sula kalan d ü n y a m ı z d a İstanbul'un halen nefes alan birkaç yerinden biri durumunda olan Göztepe Parkı, halkın ve STK'ların itirazlarına rağmen imara açılmak isteniyor. Kadıköylüler Göztepe Parkı ve çevresinde eylem yaparak Göztepe Parkı'na dokundurtmayacaklarını söylediler. Göztepe platformu yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin bir yandan park düzenlemesi yaparken diğer yandan parkın da içinde yer aldığı bölgeyi, imara açmasındaki ironiyi dile getirerek geçtiğimiz yıl park düzenlemesi bahanesiyle parkın içindeki ıhlamur, oya ve çam ağaçlarının kesildiğini dile getirdi. Toplanan on binlerce imzaya rağmen parkın 2500 metrekaresinin imara açıldığı ve burada 5175 metrekarenin de inşaat alanı olarak onaylandığı kaydedilerek Kadıköy bölgesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1.3 metrekare. Korkunç az. Depremde sığınacak yer, temiz hava, spor olanları hepimizin hakkı. Ağaçlar mirasımız, Göztepe bizim parkımızdır diyorlar. Her cumartesi günü Göztepe'liler parkta eylem yapma kararı aldı. Ümit ederiz belediyede onların seslerini duyar. Felix Gadetke ve Gayatri Paramesvaran imzasıyla Alcezira'da yayınlanan yazıyı Yeşil Gazete gönüllü çevirmenlerinden Hakan Gözlüklü çevirdi. Biz de burada sizlere aktarıyoruz. Gürcistan'da hükümet ülkenin besin üretiminde kendine yetebilmesi için tarımsal üretimi canlandırmak amacıyla yabancılara tarımsal alanların satışını arttırmış durumda. Zira pek çok Gürcü vatandaşı az miktarda toprak işliyor ve bunlardan elde edilen ürünlerden kendi yiyeceklerini karşılıyor. Tarımsal üretimin yurt içi hasıladaki oranın ise 2006'da %12.8'den bugün %8.3'e gerilediği belirtiliyor. Ancak Birçok Gürcü, yabancı çiftçilerin ülkeye girişlerini istila olarak değerlendiriyor. 2012'den beri çoğunlukla Hindistan'ın kuzey eyaleti Pençap'tan olmak üzere binlerce Hintlinin Gürcistan'a göç ettiği tahmin ediliyor. Gürcü çiftçiler, Hintli çiftçilerin Gürcistan'da ne kadar araziye sahip olduklarına dair bir istatistiğe sahip olmadığını ama hükümetin acilen yabancıların en iyi kalitedeki tarım arazilerini satın almalarını engellemesi gerektiğini söylüyorlar. Çevreciler ve çevreci sivil toplum örgütleri dünyanın her tarafından İklim değişikliğini önlemek için karar vericileri çeşitli mekanizmalarla baskı altına almaya çalışırken bir iklim pazarı da oluşmaya başladı. Ne yazık ki şirketler anormal hava koşulları ve doğal afetlerden korumaya yardımcı olan fonlar bazı büyük yatırımcıların ilgisini çekmeye başlıyor. Kuraklık şirketleri su varlıkları yönetimi için çalışmaya teşvik ediyor. Yönetimi altında yaklaşık 400 milyon dolar bulunan New York Yatırım Fonu su haklarını alarak su yönetimine şirketlere yatırım yapıyor. Zengin bireyleri ve a v u s t r y a a a l i a çiftlik arazisinden alınan özel varlık fonlarını teşvik eden Land Commodities ise daha sıcak hava koşulları, seyrek ekilebilir alanlar ve hızla yükselen nüfusun denize uzak iç kesimlerde ekilebilir alan arayışı yaratacağını hesaplıyor. Çok uluslu şirketlerin gözüne diktiği Bakir Grönland da buzulların erimesiyle birlikte talepte artmaya başladı. Grönland istatistiklerine göre maden şirketleri 2010 yılında Danimarka topraklarında maden araştırması için 91,5 milyon dolar harcadı. Biyoteknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadele için kullanılması da ayrı bir etken şu günlerde. İngiltere'de tekrar üretilemeyecek türden özel bir tür sivrisinek geliştiren bir kuruluş var. Oxitec, yüksek sıcaklıkta ve rutubette hızla yayılan bir hastalık olan denk humması ile başa çıkmak isteyen ülkelere Oxitec sineği pazarlıyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yapılan altyapı ve teknoloji yatırımları da gelir getiriyor. s e n d y kazır kazısı nedeniyle... Geçtiğimiz yıl Arkadis'in geliri %26 oranında artarak 3.25 milyar dolara ulaştı. Bunlar fazlasıyla endişe verici haberler. Çünkü problemi kökünden çözmek yerine semptomlarına gidermeye yönelik ve hatta durumdan fırsat çıkartan ve daha fazla sorunlar yaratacak yanlış çözümlerle dolu. Evet yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Bu kötü haberlerden uzak. Esen kalın. <Gülüyor> Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi m Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 4141.